Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF Türkiye 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü öncesinde korunan alanlar raporu yayınladı. Avrupa genelinde korunan alanların ülke %3'ine oranının %25'in üzerinde olduğunu belirten raporda Türkiye'de bu oranın sadece %8,7 olduğu vurgulanıyor. Avrupa'da %25, Türkiye'de %8,7. Rapora göre sürdürülebilir bir Türkiye için yapılması gereken şey ise yeni uluslararası hedefler doğrultusunda 2030'a kadar korunan alanların en az %30 olması, tehlike altındaki yabani bitki ve hayvan türlerinin ekosistemlerinin korunması için bilinçli çabaların ve planlı eylemlerin gerçekleştirildiği yerler olarak tanımlanan korunan alanlar doğanın insan eliyle büyük ölçüde dönüştürüldüğü günümüz dünyasında elimizde kalan son doğal kaleler. WWF Türkiye tarafından yayınlanan Korumazsak Kaybederiz Sürdürülebilir Bir Türkiye için Korunan Alanlar hedef 2030'a kadar %30 başlıklı raporda iklim düzenleme, toprak oluşumu, canlı topluluklarının göçleri, karbon ve su döngüsü gibi ekolojik süreçlerin, genetik kaynakların ve tehlike altındaki türlerin devamına yardımcı olan bu alanların İnsan yaşamı ve parçası olduğumuz ekolojik sistemin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Raporda korunan alanların arttırılması yönündeki yeni hamle ve gerekçeler şu şekilde özetleniyor. Biyolojik çeşitlilik sözleşmesinin kabulünden yani 1992'den bu yana konulan hedefler ve 30 yıldır gösterilen çabalar doğadaki yok oluş sürecini ancak bir miktar frenledi. Ancak biyolojik çeşitlilik kaybındaki düşüş eğilimlerini tersine çevirmeye Yetmedi deniyor. Evet Korunan alanlar dediklerimizde tabiatı koruma alanları veya milli parklardan ve benzeri koruma statülerinden bahsediyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Sütte Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu da 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlik Günü için bir açıklama yaptı. Dünyamızdaki bitki, hayvan, mikroorganizma olarak tanımlanan çeşitlilik yaklaşık 1,75 milyon. Ancak bilim insanlarının tahmini 3 ila 100 milyon arasında değişirken genel görüş bunun 13 milyon tür olduğu şeklinde. Birleşmiş Milletler'in Mart 2019'da ilan ettiği 2021-2030 yıllarındaki ekosistemi yenileme 10 yılı kapsamında yapılacak eylemler önemli. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi hedefleri yenilendi. Doğa ile uyumlu yaşamak 2050 vizyonuyla. 26 gigaton sera gazı salımının atmosferden geri alınması hedefinin başarısı için çok çalışmak gerekiyor. Bizlerin yapacakları yapması gerekenler var. Sizlere doğa için çözümün parçası olma çağrımızı sunuyorum dedi Prof. Karaosmanoğlu. Resmi gazetede 18 Mayıs'ta yayınlanan çevrenin korunması yönünden koru kontrol altında tutulan atıkların ithalat denetim tebliğine göre... Artık plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan ne yazık ki etilen polimer grubundaki atıkların ithalatı yani Türkiye'ye getirilmesi yasaklandı. Bu başarı plastik atık ithalatının yasaklanması için uzun süredir mücadele eden Greenpeace Akdeniz'in Türkiye Plastik Çöplüğü Olmasın projesine destek verenler sayesinde gerçekleşti. Greenpeace Akdeniz biyolojik çeşitlileri... Projeleri lideri Nihan Temiz Ataş bu tarihi kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Aralık 2020'de belirttiği sıfır atık ithalat hedefine giden yolda çok önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Avrupa İstatistik Ofisi ve İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi'nden derlediğimiz veriler gösteriyor ki bu yasağa göre 2020'de ithal ettiğimiz yaklaşık 660 bin ton plastik atığın %74'ü artık yasaklı listeye alındı. Güncel araştırmamızda görmüştük ki İngiltere'nin geri dönüştürülemez atıkları Adana'ya atılmış hatta yakılmıştı. Sadece İngiltere'den 209.642 ton atık ithal edilmişti. Bunun %95'i etilen polimer grubundaki plastik ambalaj türü atıklar. Şimdi yapılması gereken sıfır atık hedefi doğrultusunda atığın kaynağında toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi için detaylı bir yerel yönetim planı hazırlanması. Umuyoruz ki artan denetim mekanizmaları ve tam bir plastik atık yasağıyla Türkiye kendi atığını iyi yöneterek dünyada bu konuda örnek bir ülke haline gelecek. Muğla'nın Minas ilçesi İkizköy mahallesi sınırları içerisindeki Akbelen Ormanı'nda kesimin durdurulması için İkizköylülerin mücadelesi devam ediyor. Yeniköy, Kemerköy... Tem Termik santrallerine yakıt sağlayan linyet maden sahasının genişletilmesi için yok edilmek istenen Akbelen Ormanı'na dikkat çekmek için İkizköylüler yine alanda ve eylemdeydi. İkizköylüler ayrıca eylemde internet üzerinden de bir imza kampanyası başlattıklarını da duyurdular. İkizköylülerden ve kendilerini İkizköy'ün dostları olarak tanıtan ve Muğla'nın farklı ilçelerinden gelen çevre aktivistlerinden oluşan büyük bir grup kesilmek istenen Akbelen Ormanı'nda bir araya geldi Ormanın Milas-Ören karayolundaki girişini insan zinciriyle çevreledi. Akbelen ormanını vermeyeceğiz yazılı dev bir pankarta açtılar. Şirketin orman alanında kömür madeni işletme izni veren kararını protesto etti. Protesto eyleminin ardından konuşan Kardok Derneği Başkanı Hasan Yorulmaz ormanın madene tahsisi anlamına gelen bakan kararını yargıya taşıdıklarını ancak dava süreci başlamasına rağmen milas Orman İşletme Müdürlüğü'nün kesim hazırlığına da devam ettiğini söyledi. Yorulmaz davayı açar açmaz ilgili tüm kurumları dava sonuçlanmadan orman kesimine başlanmaması konusunda resmi dilekçeyle uyardık dediler. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğrismi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.